Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala nebiyina Muhammed ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizde gaybı bilmek iddiası hakkında olacak. Evet. Gaybı bilmek iddiası. Gaybden maksat gayb insan idrakinin dışında bulunan geleceğe, geçmişe ve göremediği hususlara dair şeylere denir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: Kul la ya'lamu men fi's semawati ve'l ardı'l gaybe illallah. De ki göklerde ve yerde olanlardan Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. O halde gaybı Allah Subhanahu'dan başka hiç kimse bilemez. Ancak o bazı bazı, bazı rasullerini bir hikmet ve maslahat dolayısıyla gaybından dilediği kadarına muttali kılabilir. Onları bundan haberdar edebilir edebilir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا men اِرْتَدَى مِ الرَّسُولِ O gaybı bilendir. O kendi gaybına hiçbir şeyi muttali kılmaz. Hiç kimseyi, Hiç kimseyi. kimseyi muttali kılmaz. Meğer ki beğenip seçtiği bir Resul ola. Yani Allah'ın kendisini muttali kılıp haberdar ettiği kısmı dışında gaybtan hiçbir şeyi bilemez. Buradaki Resul tabiri meleklerden de insanlardan da olan Resulleri kapsar. Onlardan başkası da buna muttali olamaz. Çünkü Allahu Teala sadece sadece resulleri söz konusu etmiştir. <gülüyor> Resuller de insanlardan ve melek, meleklerden olur. Evet. Gayip kelimesi insan idrakinin dışında olan geleceğe, geçmişe ve göremediği şeylere hepsine bu hususların hepsine birden gayip diyoruz. Hani biz gayipten haber vermek Birisine söylüyoruz, gayıptan haber mi veriyorsun? Yani görmediğin, bilmediğin bir şeyi haber mi veriyorsun diyoruz. Demek ki gayıp insanın gözüyle göremediği bir hususta, geçmişte olabilir, gelecekte olabilir veya şu andaki durum böyle bir şey de olabilir. Sadece gelecekle ilgili değildir. Geçmişte de olabilir, şu anda olabilir, gelecekte de olabilir. Gayip. Gaybın bir kısmı vuku bulmuş olabilir. Bu geçmiştedir. Kimisi vuku buluyordur. Şimdi olabilir. Şu anda olabilir. Kimisi de vuku bulacaktır gelecekte. Bunların ilmi Allah'a aittir. Ancak Allahu Teala'nın dilediği bazı elçiler. Bunlar nebi ve resuller olabilir veya melekler olabilir. İşte bu kimselere öğrettikleri Allah-u Teala'nın bunlar ilmi, e, bu gayb ilminden bazı kimseleri muttali kılabilir. Onları bu gayb ilminden haberdar edebilir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allahu Teala birçok hususta muttali kılmıştır. Gelecekte birçok şeyin vuku bulacağını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e öğretmiştir. Bu da Kur'an ayetleriyle Cin suresinde 26 ve 27. ayetlerde apaçık açık belirtiliyor. Evet. Gaybi bilmek iddiasında bulunmanın hükmü. Allah'ın ilgili ayette istisna ettiği kimseler dışında gaybi herhangi bir yolla bildiğini iddia eden kimse yalancı bir kafirdir. Bu gaybi istisna ettiği kimse kimlerdi bunlar? Cin suresi 27. ayetteki "İlla men irtada min rasul" bu ayet-i kerimedeki işte istisna. Yani Allah'ın razı olduğu, seçip bendi Rasul, elçi müstesna. Yani o gaybi bilebilir. Allahu Teala'nın tabi rızasıyla oluyor. Yani Allahu Teala onu ona o gayb ilmini bildirip ona razı olduğundan dolayı biliyor. Yoksa o, Allah bildirmese o insan saibten haber veremez. Demek ki mutlaka Allahu Teala'nın razı olduğu bir elçi olacak. Bu da kimdir? Ya nebi ve resuldür veya melektir. Evet. Gaybı bilme iddiası <gülüyor> çeşitli şekillerde olabilir. Bunların bazıları 1. el ya da fincan okuma, el falı, falı veya kahve falı. 2. Evet. kahinlik, 3. sihir, 4. müneccimlik Ayrıca bazı sahtekar deccallerin ve kelime oyunlarına başvuran laf ebelerinin yaptıkları ve kayıp eşya ile yitirdikleri yitir, yitiklere dair verdikleri haberler ile bazı hastalıkların sebeplerine dair sö söyledikleri de bu türdendir. Bunlar derler ki, filan kişi sana şunu şuna yaptı. Sen de bu sebeple hastalandın. Halbuki bu iş ancak cin ve şeytanların hizmette kullanılmasının bir neticesidir. Bunlar Böyle demek suretiyle insanlara an onların bu tür bir işle karşı karşıya olduklarını söyler. Anlatılır ve işleri onlara içinden çıkamayacakları bir şekilde tasvir ederler. Bazı hallerde onların buna dair verdikleri haberler müneccimlik yolu ile de elde edilmiş olabilir. Evet. Demek ki e, gayipten haber vermenin şekilleri dört şekil. Birincisi el veya fincan Okuma şeklinde olur. Buna <gülüyor> el falı veya kahve falı diyoruz. İkincisi kahinliktir. Yani e, ilerden, müstakbelden haber vermek şeklinde olur. Bunlara bu işle iştigal edene kahin diyoruz. Üçüncüsü sihirbaz yoluyla olur. Dördüncüsü de müneccimlik. Müneccimlik Necim kelimesinden geliyor. Necim yıldız demek. <gülüyor> yıldız farlarına bakarak gelecekten haber verenler. Bunlara müneccim diyoruz. İşte bu dört sınıf dört şekilde kayıptan haber verme şeklidir. Bunların hepsi tabii ki haramdır. Günümüzde bazı hokkabazların deccallerin yaptıkları kelime oyunları da yine bu tür şeylerdendir. Mesela e, falukları oluyor. Ondan sonra e, gazetelerde Burç. e, burçlar var. Bunların hepsi şeytani şeylerdir. İslam'da haram olan şeylerdir. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Daha önce de anlatmıştım bir kıssayı size. E, başımdan bizzat geçen olayı. Ben daha küçüktüm yani. Cahil olduğumuzdan dolayı. Namaz kılıyorduk ama böyle işlerle iştigal etmenin veya alet olmanın haram olduğunu bilmediğimizden dolayı abimle beraber bir yere gitmiştik nizibe güya abimin yitik eşyasını haber verecek çalınan eşyasını o kadına gittik kadın baş parmağıma mürekkep döktü onda bir kısmında galiba suya döktü sonra kafamın üstüne bir örtü gibi bir şey koydu parmağıma bakarak suya ııı ee, Suya ve parmağıma bakarak böyle bir şey Küçüktüm daha belki ilkokul Bir iki ikinci sınıfta olabilir Üçüncü sınıfta olabilir ee, Parmağıma bakarak Bir takım şeyler sordu Mesela lambayı yak Diye seslenmemi söyledi Lambayı yak dedim böyle Ampul gibi bir şey yanmaya başladı Ampul yanmaya başlayınca Ortalık aydınlandı O zaman ikinci bir soruyu daha söyleye, Söyleyecekti ki bana Kadın yani Ey hırsız veya ey şahıs Lambanın önüne gel gibisine Böyle bir şey söyleyecekti ki Ben o arada Bismillahirrahmanirrahim dedim Fıtrat icabı Öyle deyince Lamba birden söndü Karanlık oldu Yani o lambanın yanmasıyla ben Yani kendimi Alamadım Bismillahirrahmanirrahim dedim Öyle deyince Ortalık karanlık oldu o lamba söndü. Sonra iyi hatırlıyorum kadın yanındakilere fısıldamaya başladı. O cinlerle çalışan kadın dedi ki Besmele çekti, Besmele çekti gizli gizli o yanındakine söylüyor. Sonradan bana yanındakiler tabi bilmiyor olan bir tane ne görüyorsun, ne oldu falan filan böyle sorular sormaya başladı. Ben dedim ortalık <gülüyor> kayboldu, hiç kimse bir şey görünmüyor dedim, karanlık oldu dedi. O zaman anladım ki o kadının işini tahrip ettim, bozdum yani. İşte bu şeytani yollarla hokkabazlar veya bu cinciler, cinlerle uğraşanlar cinlere köle olmadan veya cinler ona bir küfrü işletmeden Allah'ı inkarı veya Kur'an'ın üzerine bevletme, büyük abdesti, küçük abdesti yaptırmadan veya tuvaletin deliğini attırmadan Buna benzer küfri bir ameli işlemeden cinler o kimseye asla yardım etmezler. Yani o büyü işiyle, e, sihir işiyle veya böyle müneccimlik kahinlik işiyle uğraşan kimselere cinler küfri bir ameli işletmedikten sonra o insana hizmet etmezler. Yani kayıptan haber verme gibi böyle şeylere o yardımcı olmazlar. Tabi ki bunlar e, kafir cinler değil mi Tabi kafir cinler. Ha. Müslüman yapmaz zaten onu. Şöğütü video bir, bir kere çektiydi. Kur'an'ın mutuvaleti artmıştı. Evet. Yani. Gördüm ben. E, burada şeylerde gösterdiler. Affedersiniz. Lağım çukurundan e, 20 mi 30 tane Kur'an-ı Kerim çıkardılar. O çıkaran Müslüman kardeşimiz de bu büyük bir ecir kazanarak sağolsun. E, elleriyle çıkarıp tek tek yıkayıp onları şey kuruttu. Kıraşı'da bir tane hayata bir Bana bir evet. var. Faset ve sebebi var. Endonezya'nın hizmetçi. Onu o şekilde... Maalesef verir. yani. Hizmetçi. Suudi Arabistan'da bile bu yaşadığımız ortamda bile bu küfrü işleyen insanlar var. Peki bunun hükmü nedir İslam'da? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi Haddu sahiri darbetun veya darbun bis seyf. Sihirbazın hükmü boynunun bir kırışla vurulmasıdır diyor. Tövbe etmesi dilenmez, tövbesi kabul olunmaz onun. Boynunu vuracaksın, çare yok. Onun için sihirbazın boynu vurulur. Niçin? Çünkü o küfür amelini, hani küfür işlemeden o ameli yapmıyor. Kur'an'ın üzerine bevletmek ve büyük abdestini yapmak veya bir küfri bir ameli işlemeden o sihir büyü işini yapmıyor. Dolayısıyla o büyük küfründen dolayı tövbe dilenmiyor. Ama hocam, tâbe, aleyh. O başka. Başka hususta. Sihirbaz için değil. Bir bir şey mi? Tövbe etme. Ama tövbe ederse ne zaman tövbe ederse yakalanmadan önce. Yakalanmadan önce veya bir sihir yaptı tövbe etti ondan sonra ama bu insanlar bu işi meslek haline getirmişler yakalandıktan sonra tövbe edeceğim diyor töbesi evet Tövbesi makbul değil töbe töbesi kabul edilmez boynunu vuracaksın evet büyü <gülüyor> büyünün tanımı büyü şeytanlardan öğrenilen bir takım sözler kendilerine üflenen düğümler tılsımlar, sözlü tılsımlar, devalar Ufak. ve çeşitli duman ve tütsüler kullanılarak yapılan işlere verilen addır. Büyünün bir hakikati vardır. Bazı kısımları kalbe ve bedene etki edebilir. Hastalandırabilir. Ölüme sebep olabilir. Kişiyi eşinden ayırabilir. Büyünün etkisi olması, Allah'ın etkili, etkili olması, Allah'ın kevni kaderi ve izni iledir. Evet, burada Büyük şeytanlardan öğrenilen bir takım sözler ve kendilerine üflenen düğümler, tılsımlar, e, devalar, ilaçlar gibi şeylerdir diyor. E, büyünün <gülüyor> hakikati vardır. Nitekim Bakara suresinde de bu Süleyman aleyhisselamın e, isminin geçtiği o ayette Harut ve Marut adlı iki melek Babil'de geliyor. İmtihan e, İptala vesilesiyle geliyor insanlara, sihir öğretiyor. Hatta onlara ne diyor? Sihir öğrenip de kafir olma diyor. Ama biz diyor imtihan için gönderildik diyor. İmtihan için gönderildik. Babil'de sihir ilmini öğretiyorlar. İki melek. Büyü, büyü haktır Bazı e, türleri kalbe bazıları bedene tesir eder. Bedene tesir ettikleri, ettikleri eden sihir insanın ölümüne sebep olabilir. Nitekim belki duymuşsunuzdur. Ben Mustafa abi orada Allah selamet versin Samsunlu. O yakın bir komşumuz böyle bir büyü yapıldı dedi. Aradan yıllar sonra vefat etti dedi. Bir türlü düzelmedi. Böyle apuk sapuk hareketleri olmaya başladı diyor. O büyüden sonra. Bu büyüyü çöz, eğer bulurlarsa, çözerlerse o insan sanki hiçbir şey olmamış gibi safa sağlam olur. Ama o büyü devam ederse Allah korusun ölümüne kadar götürebilir. İşte bundan dolayı o amel küfürdür. Ama Allah-u Teala'nın kevni ve kevni kaderi ve izniyle olur bu büyü. Yani Allah dilemedikten sonra o büyü asla vuku bulmaz. Allah'ın dilemesiyle olur. Allah o amele razı olmaz ama o ameli takdir etmiştir. Bazı ameller Allah'ın hoşuna gider. Mesela namaz gibi, itaatler, taatler hepsi Allah'ın iradesiyledir ama Allah'ın razı olduğu şeydir. Bazı amellerde Allah'ın iradesiyle olur ama Allah'ın razı olmadığı şeylerdir. Yani Allah'a isyan gibi hususlar. Allah'ın dilemesiyle olur ama Allah'ın razı olduğu fiiller değildir. İçki içmek gibi, zina etmek gibi bunlar Allah'ın iradesiyle olur. Öyle değil mi? Allah dilemezse o insan o işi yapabilir mi? Yapamaz. Ama Allah o fiile razı mıdır? Değildir. İmtihan için Allahu Teala onu yaratmıştır o fiile. Evet. Büyü şeytani bir iştir. <gülüyor> Büyünün çoğu kısımları ancak şirk koşmak ile ve habis ruhlara, şeytanlara sevdikleri bir takım şeyler ile yaklaşılarak elde edilebilir. Bunları, bu habis ruhları kullanabilmek ise ancak onları Allah'a ortak koşmakla mümkün olur. Bundan dolayı şeriat koruy koyucu büyüyü şirk ile birlikte söz konusu etmiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. şöyle buyurmuştur. Helak edici yedi şeyden uzak durunuz. Ashab ey Allah'ın Resulü onlar nelerdir diye sorunca şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı canı, hak ile olması müstesna öldürmek, faiz yemek, yetimin malını yemek, savaşta geri kalmak, geri kaçmak. geri kaçmak, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin, iffetli hanımlara zina iftirasında bulunmak. Evet, Evet, demek ki büyü yani sihir şeytani bir ameldir. Şeytani bir iştir Büyünün Çoğu kısımları da Allah'a şirk koşulmadan Elde edilmiyor Şeytanlara Onların isteklerine Onların arzularına Uyulmadan O büyü ve sihir Yapılamıyor Onun içindir ki el hakim Kur'an ve sünnet Büyüyü Şirk ile birlikte zikretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin اِجْتَنِبُوا al mubikat insanı helak edici yedi şeyden sakınınız buyuruyor. Yedi şeyden. اَسْسَبْعُ الْمُوبِقَاتِ Nedir? İnsanı helak eden yani cehenneme götüren ameller. Yedi tane amel. Bunlardan bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zikrediyor. Nedir? Sihirdir diyor. Demek ki insana, insanı cehenneme götüren amellerden bir tanesi. Büyük günahlardan. <gülüyor> evet. Büyünün hükmü. Büyü akide ile çelişen, onu bozan, küfür ve şirk bir iştir. Bu işi yapanın öldürmesi icap eder. Nitekim ashab kiramın büyüklerinden Ömer İbnül Hattab Cundub'l-Khayr, cundubl El-Ezdi ve Hafsa binti Ömer, bin, Ömer ibn-l-Kattab gibi bazı sahabiler, büyücüleri öldürmüşlerdir. Evet. Bazı kimseler sihir ve sihir yapan hususunda işi sıkı tutma, tutmamışlardır. Hatta kendisiyle övündükleri, övündükleri işler yap, kapsamında bu işi yapmalarına ödüller ve teşvik edici hediyeler, bağışlar verdikleri övünülerek teknikler e, arasında Ölümlücek bile saymışlardır. Yani. Büyücüler için kulüpler, yarışmalar düzenlenmekte ve binlerce seyirci ve taraftar bu gösterilerde hazır bulunmaktadır. Bu ise dini bilmemekten, akide ilgili işleri önemsememekten, akideyi oyuncak edenlere imkan vermekten kaynaklanan bir iştir. Evet, büyü akideye zıt olan bir ameldir. Akideyi ortadan kaldıran, yani tevhidi ortadan kaldıran küfür ve şirk bir ameldir. Onun içindir ki, Sahabenin ileri gelenlerinden Hazreti Ömer gibi Bir takım sahabe Büyü yapanın Büyü yapanı öldürmüşlerdir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Az önce zikrettiğimiz Haddu sahiri darbun bis seyf Sihirbazın haddi Cezası Kılıçla boynunun vurulmasıdır hadisine delil göstererek Boynunu vurmuşlar Günümüzde bazı kimseler Maalesef sihir ve büyü ile iştigal eden insanları değişik isimler altında Nasıl ki içki, bira, viski buna benzer isimlerle değiştirdilerse Büyü de değişik isimler altında insanlara yutturarak insanları güya onu cezbetmeye çalışmışlar ve bunda muvaffak olmuşlar Ne gibi? Günümüzde sirk diyorlar mesela Sirk diyorlar. Gösteri ekibi diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Görüyorsunuz hal ve hareketleri. Koyuyorlar kılıcı. Her taraftan sokuyor. Ondan sonra bir şeyler yapıyor. Sonra sandığı geri açıyor. Hiçbir şey olmamış. Bunlar nedir? Hepsi sirktir. E şirk e, sihirdir. Şirk ameldir. Şeytani amellerdir. Ama insanlar bunu göz boyaması veya bunu... E, Şaklabanlık olarak ediyorlar. Oysa bunların hepsi sihirdir, büyüdür, şirk amellerdir. Müslümanlar da bunlara paralarını vererek giriyorlar, onları seyrediyorlar maalesef. Parasını vererek seyretmesi, o şirki, o küfrü tazim etmesi, onu yüceltmesi demektir. Allah korusun, o küfre razı olması demektir. Evet. Nüşra, büyü çözmek. Anlamı nüşra sözlükte açmak ve gidermek demektir. Şer'i bir terim olarak bir tür ilaç ve rukiye yolu ile büyülenmiş kimse üzerinden sihrin etkisini çözmek demektir. Buna nüşra andının veriliş sebebi ise bu yolla büyülenmiş kimseyi perdeleyen hastalığının üzerinden çözülmesinden yani perdesinin açılması ve etkisinin izale edilmesinden dolayıdır. Evet nüşra kelimesi Arapçada fekkus sihri Sihri başka bir sihirle çözmek demektir. Evet. Sihri başka bir sihirle çözmek. Günümüzde çok görüyorsunuz kardeşlerim. Birisi sihre büyülendiği zaman ne yapıyorlar? Bu sihri gidermek için veya kaldırmak için başka bir sihirbaza gidiyorlar. Başka bir sihirbaza gidiyorlar. O sihirbaza da para yatırarak ne yapıyorlar veya mal vererek o sihiri çözdürüyorlar ki o hastalıktan kurtulsun diye. Bu haram olan bir davranıştır. Caiz değildir. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın amelinden adetmiştir. Yani sihiri sihirle çözmek. Sihiri sihirle çözmek haramdır. Şeytanın, şeytanın amelindendir Neyle çözebilir insan? Kur'an'la sahih sünnetten gelen dualarla çözebilir Evet Nüşra Büyü çözmenin çeşitleri ve bunların hükümleri Nüşra iki türlüdür Bir, büyüyü benzeri bir büyüyle çözmek Bu şeytanın amelindendir ve haramdır Nitekim, nitekim Cabir Abdullah el Ansari Radıyallahu gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine büyü çözmek hakkında soru sorulunca o şeytan işidir demiştir. İki rukiye Allah'a sığındırmak bir takım ilaçlar vermek mubah olan dualar okumak gibi yollar ile nüşra ise caizdir. Evet dediğimiz şekliyle büyüyü büyüyle çözmek şeytanın amelindendir dedik. Yani büyüyü onun gibi haram olan bir büyüyle çözmek. Bu şeytanın amelindendir. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadiste olduğu gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şeytanın amelidir, şeytanın işidir, şeytanın amelindendir buyuruyor. Sinema. İkincisi de, Sinema. aleykümselam. İkincisi ise büyüden kurtulmanın yolu nedir? Ruhye-i şeriiye dediğimiz Kur'an ve sahih sünnetten gelen dualarla o büyüyü çözmektir. Bu ikinci kısım caizdir ama birinci kısmı şeytanın amelidir, caiz değildir. Bu her ikisine de biz ne diyoruz Arapça'da? Nuşra diyoruz. Yani sihiri çözmenin yolu. Birincisi haram olan yol, onu izah ettik. İkincisi ise helal olan yol, o da nedir? Ruhyedir. Yani Kur'an ve sünnetten, sahih sünnetten dualar okuyarak o sihiri bulaştığı kimseden çözmek, kaldırmak demektir. Evet. Bugünlük bununla... İktifa edelim. Gelecek hafta inşallah kahinlik ve araflık konusundaki dersimize devam ederiz. Ve akiru <gülüyor> da'mana hamdulillahi rabbil alemin Hacem, ve sallallahu ve sellem ala nebiyyine Muhammed ala alihi ve sahbihi ecmen. Şimdi az önce dediniz ki gayb, hem geçmiş olan şeye gayb, He hem gelecekte olan gayb denir. Evet. Bunu da Allah'tan... Şu anda da Bir de Allah'tan başka bunları bilmez diyor. Evet. Fakat şimdi görüyoruz ki, geçmişte olan bir şey, olmuş olan bir şeydir. Evet. Mesela bize gayiptir. Fakat cinlere gayip olmadığından dolayı, cinlerle işbirliği yapan insanlar, ondan haberdar olabiliyorlar. Evet. Ee, yani bu, Allah'tan başka kişi de biliyor bu şekilde. Ama gelecekte olan ki gayba, evet. onu Allah'tan başka kimse bilmez ama işte üçü de kayiptir bize göre değil mi bize göre değil ama en önemli olan yani ilerideki olacak şeyler Allah'tan başka kimse bilmez tamam şimdi gayıp kayıp tü üç türlüdür dedik biri geçmişte olan bizim bilmediğimiz bir olay bu bize göre değil mi evet. ama bazılara kayıp değildir nedir cinlere kayıp değildir He. cinler o orada hazır bulunmuştur ben veya ben de, arkadaşları bildirmiştir onu ben orada anladım üçü de Allah'ın sadece Allah'ın bileceği şekilde Anladım da. Ama haber vermek. Mesela işte cinler geçmişten haber veriyor. Evet. Ama ona da yine Allah'ın bildirmesiyle. Allah ki meleklerine gökte onu mesela gayibi bildirirken, gayipten olacak şeyleri haber verirken, onlardan çalıyor. Cinler. Kafir olan cinler. Geçmişte olan şeyler. Mesela ben bir saat önceki olan yaşadığım olaydan sizin haberiniz yok. Evet fakat cinler, evet. cinler yani o çok hızlı olduğundan dolayı sizin cininiz evet. gelip benim cinim bir anda benim cinden bu olayı haber alabilir ama sizin evet. olma sizin haberiniz yok evet. bundan bunu anlıyoruz ki geçmişten geçmiş olandan evet. yani bazılar bundan haberdar alabilir e, haberdar olabilir ama benim cinlerle ha, e, haberleşip de veya onlara e, bu hususta haber vermesi için Ondan yardım istemem. Allah korusun. Hangi vasıtası hangi vasıtayla oluyor? Küfür işler, Eğer küfür yani. işlersen bana yardım ediyor onu. E tamam işte şunu demek istiyorum. Ama bu yine bir kayıptan haberdir. Kayıptan haber vermeyi de bir küfre karşılık cinsana hizmet ediyor. İşte bazıları diyor ki işte gayipten haber getiriyor. Bu işte esas gayip değildir. Çünkü bu geçmiş olan bir Ama şeydir. Ama bu basittir tabii. Müstakbele <gülüyor> göre basittir. Ama müstakbelden kimse haber getiremez. Müstakbele müstakbele göre, geleceğe göre basit. Basittir bu kayıptaki haber. Yani şunu diyorum. Yani biraz da ilerideki bir vakitten. Evet. Kimse Allah'tan başka ne olacağını kimse bilemez. Ya o zaten amenna. Ona biz bir şey demiyoruz. Bir Ama kayıp de de dediğimiz gibi. gibi üç şekilde olur. Ee, şu an e, geçmişte ve şimdiki evet, olanlar. Hatır hatır. Gelecekte olana göre daha hafiftir. Kolaydır bilinmesi. Hmm. Kim bilir onu cinler bilir. Gelecekten evet. olacak şeyi de evet. Allahu Teala'nın takdir ya. eder ki meleklere. E, bildirirken meleklerden cinlerin çalmasıyla olur, kafir cinlerin çalmasıyla olur. Ama yani Kur'an hırsızlık ki yapıyorlar ya. O zaman o şey diyemeyiz. Yani bu Allah'ın bildiği, kimsenin bilmediği kalp, gayip değildir bu, o ben, şeyin ben, çaldıkları. Aa tabi şimdi cinler ondan haberdar oluyor artık. Mesela senin haberdar olup da arkadaşın haberdar olmaması e, sen, senin için bir gayib olmuyor. Evet. Arkadaşın için bir gayib oluyor. Ama müstakbel herkes için kayboluyor. İşte o, müstakbel ha. herkes için. Haydi. Evet.